Bölüm 174 Konaklama yerinde yapılacak dua Hadis 982 Havle binti Hakim'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi Kim bir yerde konaklarda Sonra tüm yarattıklarının şerrinden, Allah'ın mükemmel ve tam olan kelimelerine, isim ve sıfatlarına sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez. Hadis 983 i̇bn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuktayken, gece olunca şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Yine, Aşlanların, şahısların, yılanların, akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, toprakta yaşayan cinlerin, doğuranların, iblis ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.